الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور عن نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هالي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمن يتقوا الله وطغاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس فقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجال كثيرة ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به ولا حام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يتعن الله ورسوله فقد ساز فنزا عظيما أما باب Aslaqal hadithu kitabullah ve hayrel hediyedir muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtifatuhu ve kulle muhtifatun ve kulle bid'atun dalâleh ve kulle dalâletun ki'l-nâr. Kull'a kardeşlerim, geçen sohbetimizde diyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye gelişi ve mescidini inşa etmesi ve Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesi müminlerle birlikte ve Ensar'ın onları yani İslam ve beraberindeki muhacirleri karşılamaları, ağırlamaları ve onlara olan fedakarlıklarından, onlarla olan paylaşımlarından bahsetmiştik. Bugün o bahsettiğimiz Anlattığınız konulardan ne gibi dersler çıkartılacak onu anlatacak inşallah. Birincisi, tabi geçtiğimiz derste de maddeye geçmeden başlığı söylemeden önce geçtiğimiz dersler sohbetimizde Yahudilerin de Rasulullah Aleyhisselam'ı karşılaması, onu takip etmeleri, çiftlerinden Abdullah ibn Selam diye bir Yahudi aliminin radiyallahu anh Ali Sırak görüşmesi ona sorular sormadı neticesinde Müslüman olduğunu öğrenmiştik Müslüman olduğunu dinlemiştik Sonra da Yahudilerin Abdullah ibn Selam alim değerli en böyle sevdikleri kimse oldukları halde e, Yahudilerin sevdiği kimse olduğu halde Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduktan sonra onu kötülemelerini yalan söylemelerini İslam'ı ve kötü bir dini kabul etmediklerini nasıl anla, böyle nasıl ortaya çıktığını görmüştük anlatmıştık hadisler bize bunu çok net bir şekilde anlatıyor.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 Yahudilerin tabiatını anlatıyor bu konu hadisler. Sufyanallah. O yüzden Allah zoraya bakın diyor ki Maide suresinde ne <gülüyor> teciden aşeden nasa adaleti Yahude Elbette ki sen iman eden kimselere Müslümanlara karşı düşmanlık bakımından en şiddetli olanlar, en fazla düşmanlık edenleri Yahudiler ve Allah'a şirk koşanlar olarak bulacaktır. İman edenlere, Müslümanlara en fazla düşmanlık edenler Yahudiler. Ve Allah'a şirk koşan müşrikler. Ayet haber veriyor bunun. Maide suresindeki ayet. Bugün öyle değil mi? Bugün dünyada başta Hristin'de olmak üzere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 Müslümanların inancını Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeyin hak olduğunu bildikleri halde yine yalanlıyorlar. Yine en fazla zulmü Müslümanlara karşı yapıyor. Allah Azze ve Celle Müslümanlara sizlere baktığı resursun kardeşlerim. Buhari'de Zazedine bir hadisde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki <Sanluz masterpiece> Ev bi amene bi aşaratun minel yahud amene bi'el yahud eğer Yahudilerden on kişi bana iman etsedi, Yahudiler iman ederdi. Yani Yahudilerden on tane haham ileri gelen önder bilgin kimse iman etmiş olsaydı, Yahudiler bana iman ederdi. Medine'ye geldiği zaman sadece Abdülbeli Selam iman ediyor. Bu hadis gerçekten insanın çok düşündürüyor. O yüzden ...bu Yahudilerin aldatmalarının, tuzaklarının şiddetinden dolayı onları imana, İslam'a kabul yönlerini kabul etmelerini göremezsinizdir. Kabul etmezler. Böyle bir hazırlıkları yoktur. İmanı kabul etmeye hazır değiller. Onların ahamları, bilginleri...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 10 kişi diyor. Bana iman etmiş olsaydı Yahudilerden, Yahudilerin tamamı iman ederdi. Ve yani kast edilen Yahudilerin hahamları, ileri gelen bin adamlar. Onlar kabul etmiş olsalardı, diğerleri kabul ederdi. Burada bir incelik daha var. Demek ki ileri gelen kimseler, lider konumundaki insanlar, hoca konumundaki insanlar, eğer Hakk'a, Gerçekten ehli Sünnet ve cemaatin menhecine dönerse, onun tebaası takip ettiği kimseler de öylece dönecek. O yüzden onlara hidayet etsin. Allah Azze ve Celle o önceki kimselere, batıl ehli kimselerden önde gidenlere hidayet versin de tebaaları da hakkı görsünler inşallah. Tabi olanlar, bunu kast ediyorum. Yahudileri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 Sen ceh cehenneme götüre ve su ahlak dediğimiz yani kötü ahlak dediğimiz bir ahlak, hedef. Allah bizi bundan korusun. Allah ise müstebbilleri Allah la yuhibbul müstebbirin yüklenen, kibirlenen kimseleri sevmez diyor. Mütevazı olmak. Resul allahu aleyhi ve sellem mütevazıydı. Onun takipçileri, alimler, Rabhan alimler hep mütevazı. Allah Azze ve Celle bize tevazü sahibi yatsın. Amin. İmam Ahmedin Tabarani'nin, hakimin rivayet ettiği bir hadiste abid bin Malik'ten geliyor hadis. Yine bu Yahudilerle alakalı diyor ki abid bin Malik ben diyor Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Peygamberle birlikte Medine'deki Yahudilerden bir diyor şehrine girdik. Kilise yani onların ibadetanelerini birine girdik. Onların bayram günü bayram günüydü diyor. Bunlar bizim girmemizden hoşlanmadılar. Ve Rasulullah Vesselam onlara şöyle seslendi: "Ey Yahudiler topluluğu, sizden diyor, sizden on iki kişi Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder mi? şahitlik edebilir mi? sizden yani 12 kişi Allah Azze ve Celle gökyüzünün altındaki her bir Yahudinin üzerine azap ettiği, kızdığı Yahudinin üzerine azabını indirir. Kim bana diyor? Yani böyle yapmazsanız indirir man manasında Allah hala. Kim bana diyor 12 kişi? Sizden 12 kişi Allah'ın başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik edebilir. Dence hepsi susuyorlar. Bu sözünü üç defa tekrar ediyor. Üç defa tekrar ediyor, kene cevap yok. Sonra Ali bin diyor ki, Vallahi diyor. Vallahi inna lana alhaşiru, wa ana ana Allah'a yemin olsun ki ben haşirim. Kendi isimlerini sayıyor bu arada.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 ve ben el-hâşir el-nebî, haşıru'n-na'ta alâ kadem, ve ene'l-âkid. El-Ahmed, ben Muhammed'im. Ben hâş, Allah'ın benimle küfrü yok ettiği mahvedici, mahî, mahî. Dördüncü, ben el-hâşir az önce söylediniz. insanların benim önümde toplandığı haşir, yani toplayıcı ve ene'l-âkid. Ben, benden sonra peygamber olmayan kimseyim. <gülüyor> Bir tane ismi var. Mustafa kelimeti Allah Resulü Aleyhisselatü yani Vesselam ismi değil. Nesi? Ha? Sıfatı. O sıfatı. Yani seçilmiş manasına gelin. Peygamberimiz yani Aleyhisselatü Vesselam'ın isminleri bunlar. Ve bunların da ne manaya geldiğini hadis, yani Peygamber Aleyhisselatü yani Vesselam'ın kendi sözü bizatihi açıklıyor.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 daha fâkih, fık eden bir kimseyi ve onun da babasından yani dedenden daha fâkih, daha alim bir kimseyi bilmiyoruz. Demek ki Abdullah İbni Selam'ın hem babası hem de dede dedesi âlimlerden, Yahudi âlimlerinden. Yani sen bizim, sen alimimizsin diye cevap veriyorlar. O gelen adam, çağıran, seslenen adam Abdullah İbni Selam soruyor yani Yahudilere.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 Yalan söylerim diyor. Sen doğru söylemiyorsun diyorlar. İşte Yahudilerin ahlakı, işte Yahudilerin adı, adeti. Ve tabi bir şey oldukları şeyden geriye Bu Diversitesi sen en şerli insansın, en kötü insansın. Sen yalan söyledin vesaire birçok şeyler söylüyorlar. Daha önce söyledikleri şeyin tam tersine yalanlıyorlar.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 Abdullah i̇bn Selam üç kişi abara çıkıyor. Ve şu ayet geliyor. Diyor. Bu Tıberan'ın rivayetinde. قُلْ اَرَئَيْتُ الْاِمْكَانِمِ اِنْدِ اللّٰهِ De ki, bana haber verin. Ve hayatta gördünüz mü? Allah'ın katından gelen şey, yani bu kitap, Kur'an, Allah'ın peygamberi. Eğer hak ise اُوْ كَفَرْتُمْ بِهِ Siz onu inkar ettiniz. Ve şeyhide şahidun min İsrail alamitlihi. Ve deni İsrail'den, İsrail oğullarından onun bir benzerine bir kimse şahitlik ettiği halde. İşte burada Abdullah İbni Selam'a şahitlik. Abdullah İbni Selam'a işaret var. Abdullah İbni Selam şahitlik ettiği halde siz onu inkar ettiniz. Fe amine o imaneti ve sektertum <gülüyor> i̇şte Yahudilerin kibri büyüklenmeleri. Yani <gülüyor> onların inkarı kibirlerinden dolayı büyüklenmelerinden dolayı nasıl olur da Kureyş'e e, Araplara bir peygamber gelir, biden gelmez diye kibirlenip büyükleniyorlar. İlla ki kendilerinden olacak. Yani kibirde ne var biliyor musunuz? Bir iyilik varsa bir güzellik varsa o endendir, Başka kimse ona layık değil, değil mi? Haşa ve Allah bizi bundan korusun, kardeşler. <gülüyor> Kibirçat, pehlikeli. Evet. Burada müellif diyor ki, geçen hafta size anlatmıştım, Abdullah İbni Selam'ın başka bir kıskası daha vardı. Orada Abdullah İbni Selam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 Yahudilerin meclisine veyahut da onların ibadet ettiği bir yere girmesi, Ebû İbn Malikle birlikte girmesi ise <gülüyor> ikinci bir ortamdı diyor. Yani Abdullah İbn Selam e, daha önce ilk defa Müslüman olup şahitliğini ilan ettiği ve bir grup Yahudinin aranmasına taşın bir başka ortamda da yine Abdullah İbn Selam Yahudilerin içinden çıkıyor, iman ettiğini söylüyor. Yahudiler ancak onu yine aynı şekilde ilk grubun yalanmadığı gibi yalanmıyorlar. Buna delalet ediyoruz. İki hadis bu şekilde birleştirilebilir. Allahu alem. İşte burada. Burada Yahudilerin tabiatına, onların mizacına, onların karakterine, karakterine, yani ne kadar ümmet için öyle tehlikeli olduklarına dair bir ders Büyük bir ders çıkarılması gerekir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ve bu ümmete yardım, bu Yahudilerin aleyhine, bizim lehimize yardım ancak Seyyidimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği, vaat ettiği yine peygamberlik metodu üzere giden orduya olacaktır yardım. Başkasına değil. Eğer bizim döneminde olacaksa bu yardım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 İzimle cami Müslümanların ilk esası, temeli. Yemen'de de <gülüyor> duyduğumuza göre e, Şeyh Mokbil hadisçilerden, o asrın alimlerinden 1999 yılında filan veya bir, e, 2000 yıllarında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 Mescidin, mescid için iki şey, iki durum söz konusudur. Birincisi, mescidin geniş yapılması ve süslerden böyle e, tezhin edilip süslemelerden mübalavalı bir şekilde yani abarttığı bir şekilde böyle nakşedilmesinden uzak durulması gerekiyor. Süslemeden uzak yapılması gerekiyor. Sadilik etahtır mescitlerde. Çünkü mümündür kul oraya geldiği zaman ibadet ederken kuşu içerisinde ibadet eder. Yani tecrübe etmişsiniz. Böyle görkemli süsleriyle, nakışlarıyla görkemli bir mescide camiye girdiğiniz zaman bu görkem yani nakışlar, süsler mutlaka dikkatinizi çekecek. Ama sade bir camide insan biraz daha namaza, ibadete daha meyyal, daha böyle düşkün olur. İkincisi, mescitler kardeşlerin muttaki kimselerin evidir. Ve hak ehliyle, tarihe malummuş kimselerle, tabi olarak böyle, fitri olarak karşılaşma mekanlarıdır, mescitler. Müslümanlar, Medine'de, Medine yakınlarında ilk defa Kuba mescidini dina ediyorlar. Yani bu onların ilerlemeleri için, önce gitmeleri için. İslam'ın lider konumuna, Müslümanların lider konumuna gelmesi için birinci şart idi de ondan. Önce Kuba'da, sonra da Mescid, şeyde Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorlar. Aleyhissalatü bir bizatihi kendisi ve mümennet, iman eden kimseler bu mescidleri bina ediyor. Hatta o kadar zevk ve şevk içerisinde yapıyorlar ki, o bina yaparken, mescidi inşa ederken birçok şiirler söyleniyor. Ali radıyallahu anh diyealleri al-İsratü Sama, birçok güzel ifadeler kullanılıyor Allahu Teala bu mescidi bakın kitabında nasıl övüyor, övte söyledi. La takum tih ebeda, sen orada asla durma namazın mı? Nerede? Mescidi dıra, Müslümanlara zarar vermek için, kumları gözetlemek için. Birçok bile ve tuzak için kurulan mescidi dirar. Yani münafıkların yaptığı mescitte sakın durma oradan. Oradan namaz kılma. Mescidin üssüsü ale takvâ min evveli yemin, ilk günden takva üzere inşa edilen mescid orada durup yani oradan namaz kılman daha, layık, daha uygun olandır. Fihi ricalın Hirjanıyun yihibbu en yutfahiru urda bihasin kimseler vardır ki onlar onlar temizlenmeyi severler vallahi yihibbu'l mutahhirin Allah'a teyvdenen mertebe. Burada hem kuba ehline işaretmek hem de ilk mescit diye alimlerin çoğunluğunun ifade ettiği mescid-i ilk günden kurulan eee mescit olmasına de Kuba mescidine, takva üzerinde kurulan mescid olmak azabıyla mescidine verir işaret var. Açıkça o mescitlerin yani o camilerin şerefini, yüceliğini anlatıyor. Burada. Ki aleyhissalâsı ve sellem onları desteklemiş hadisleriyle. Diyor ki hani hepinizin bildiği, benim mescidimde kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan namazdan. Mescidi Haram'da kılınan namaz hariç diğer mescitlerde kılınan namazdan bin derece daha fazil etmektedir. Evet. Yine bu Kuba Mescidi ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam oraya yürüyerek kinitli olarak kinite dindiği halde gider ve orada ikrekat namaz kılardır. Bir başka hadiste geldiği üzere kim gusleder ve orada ikrekat namaz kılarsa bir umre yapmış gibi seva elde edersin. Bunların hepsi bu iki mescidin ilk gün kurulan, ilk defa kurulan, Medine'de kurulan Kuba mescidinin ve mescid-i nebevinin faziletine delalet eden, faziletini anlatan hadisler. Allah Azze ve Celle oralara gitmeyi, oralara namaz kılmayı nasip etsin. Oranın insanlarını bir başka ayette, nur suretinde Allahu Teala bakın nasıl medih ediyor, övüyor, senada bulunuyor. Oraları inşa eden kimseler Diyor ki Allah bir takım öylere burada ev diye bahsediyor. İzin vermiştir. Onların binalarının yükseltilmesi kadrinin kıymetinin yüce olmasına izin vermiştir. İzmir'e fi hesmuhu isminin de oralarda anılmasına Allah Azze ve Celle'nin isminin oralarda anılmasına Bizimlerim işte Oralarda Lahu ve bazı kimseler sabah akşam, akşam sabah akşam tesbih ederler. Kimler? Rijalun latulhiyun ticaretin Öyle kimselerdir ki onlar. Öyle kimselerdir ki onlar ne ticaret ne alışveriş Allah'a zikirden onlara alıkulma ve ikamet, salah. Namazı kılmaktan alıkoymar, zekat namaz şey zekatı vermekten de onlar alıkoymar. Onlar zerre değerli insanlar, böyle kıymetli insanlardır diyor Allah Azze ve Celle. Onlar o değerli kimseler aynı zamanda gözlerin ve kalplerin altüst olacağı günden yani kıyamet gününden korkarlar yüzlerihimullahu ahsana ma ve min Allah onları amel ettikleri şeyin en güzeliyle mukafatlandıracaktır. ve fazlından lütfundan onlara artıracak. Allah gözükmeyen yaşar, hiç Allah dilediğini hesapsız rızıklandıran. Hesapsız. insana bazen kumması, bilmediği, hesap edemediği yerden rızık gelir. İlla para olması gerekmez. Başka şekilde de gelir. O Rabbül Aleminin o küsle, ikramı. Hepimiz şahit olmuşuz. Allah dilediğini böyle hesapsız verir Önemli olan o rızkı gerçekten hak edebilmek ve şükrine eda etmesin. Allah nasip etsin. İlk mescidi anlattığım üzere taşlarla, çakınlarla koşuyorlar. Oranın sergisi, yaygısı taşlar, çakıl taşları. Tavanı ise hurma yapraklarıyla örtülüyor. Duvarları kerpiçten böyle taşlarla inşa edilmişti kardeşlerim. Bugünkü nakşedilmiş ve camiler gibi değil. Her türlü böyle renklerin olduğu, insanın dikkatini çeken, hoşuşusunu namaza, zikirde, Kur'an'da hoşusunu bozan birçok süsten arı, mak böyle sade bir metçiktir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 o yüzden aleyhissalatü vesselam bir hadiste hatırladığım kadarıyla benim mescidime gelip de ilim talep eden kimse Allah yolunda cihad eden gibidir diyor. Allah, Allah yolunda cihad eden gibidir diyor. Allah mescidinin kıymeti de öyle. Ta 1436 yıldır 1400 seneden beri orada nice değerli insanlar yetişiyor. Kısmına, çok cüzzü bir kısmına ben şahit oldum. Allah sizlere de şahit etsin. Orada gerçekten büyük insanlar çıkıyor, çok değerli insanlar yetişiyor. Allah Azze ve Celle oraya bereketli kılmış. Hem Mekkiye hem Nadiye. Allah eksik etmesin. Bizim mescitlerimiz o ilk mescit gibi değil. Bakın Ali sünah gibi Bugünkü mescitleri anlatan sözlerine bakın. Sahih hadislerde geldiği üzere bu Said radıyallahu anh rivayet ediliyor hadis. İbn-i Ebi Şeyh rivayet ediyor. Diyor ki sizler mescitlerinizi süslediğiniz zaman, musaflarınızı Kur'an-ı Kerim böyle bir süslü, nakışlı yaptığınızda artık yok olmak, helak olmak sizin üzerinize gerekli değildir. Allah olsa. Bugün insanla bırakın artık suslamayı, ismin duyulsun ismin yaşasın diye ne çıtıncağında kocaman yıldızlı harflerle isimlerini yazdırıyorlar. Ne biliyoruz? Ali Sinan Sinan isim yazdıramaz mı? Muhammed'in diyemez mi? En layık o idi. Yapmadı. Ama Mescid-i diye anılıyor. Peygamberin mescidi diyor. Yazılmadığı halde bununla anılıyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü o Nebim Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği bir mescid. Bugün neden insanlar isimlerini yazdırıyorlar? Neden böyle tezzin edip sus diyorlar?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 Hem mescidin camiyi kararttı, hem de tam bir süslemeyle, yapılan olan süslemeyle süslemiş oldular. Sübhanallah. E nasıl olacak? Bu insanlar, buraya para harcayan insanlar, burada anlatıldığına göre fakirlere, muhtaçlara, evlenecek gençlere harcatalar, toplum müsteah olacak. Toplum müsteah olacak. Ama işte artık öyle bir hale geldi ki, Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki eşyanın kulu kölesi olmaya başladı. Eşya bizim için binalar mescide bize hizmet edeceğine biz onlara hizmet etmeye başladık. Her yönünde. Evet mescide hizmet edilir. Temizlenir. Patlanır. Değer verilir. Ama asıl değer orada Allah'ın dinini ikame etmekten, namaz kılmaktır. Kuşvulu bir şekilde cemaatle namazları ikame etmek. Bunun için maalesef. Allah Azze ve Celle bizleri hem Müslümanlara olarak hem de mescitlerimizi katında layık olduğu haline razı olduğu haline çevirsin. Evet. Gerçekte İslam'ın mescitlerinin, camilerinin direkleri kardeşlerinin genç kimselerdir. İslam'ın gençleri. Onlardır direkler. Asıl ayakta tutan onlardır eğer onlar cemaat devam ederlerse hayır kapılarına yapışmaya devam ederlerse mescitlerin eski tesiri, etkisi tekrar avdet edecek diye öleceğim. Ve bu ümmetin en gençler namaza hazır olunurlarsa ümmetin de ümmetin de namaz vakitlerinde namaza hazır olduğunu gösteriyor demek. Ama bizim mescitlerimize baktığımız zaman Sabah namazlarında, yastı namazlarında yok insanlar. Bir insan da bu mesutlarda namaz kılınmaz diyor. Bu imamların arkasında namaz kılınmaz diyor. Bu insanlarla namaz kılınmaz diyor. Neye göre söylüyor bunlar? Affedersiniz akıllarının kıtlığında. Akıllara yetmiyor.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 eğer namazlar, cemaat ve namazlar terk edilirse, mescitler terk edilirse, o zaman işin temeli, esası terk demek. Evet, tam manasında şu anda fonksiyonunu yerine getiremiyor mescitler. Ama bu bırakmayı, terk etmeyi, çıkmemeyi gerektirmez asla. Bir gün gelecek, biz, bize natip olmazsa, nesillerimize aktif olacaktır o mescitler gerçek, katını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 مَا تَوَطَّنَ رَجُلُنَ الْمَسَاجِنَ لِسْسَلَاطِ zikri, illa تَبَشْبَشَ اللّٰهُ taala اِلَيْهِ Bir kimse mescitleri yer yurt edinir de namaz kılmak için, Allah'ı zikretmek için mescitleri yurt edinirse Allah Azze ve Celle onu karşılar. Bunu ikram ile karşılar. Kim gibi?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 Mescidin böyle kazıkları vardır. Çakılı kazıklar. Bunlar o kimselerdir. Ve onların diyor yani mescidde devam eden kimseler katılıyor. Onların meleklerden böyle sohbet arkadaşları vardı. Onların meleklerle birlikteliği söz konusuydu. Ve onlar o mescidin devamlı sabit adamlarına bir şey olursa eğer gelmezlerse o melekler onlar hakkında sorarlar. Hastalandıkları zaman ziyaretlerine giderler. Ve bir ihtiyaçları olduğu zaman onlara yardım ederler. Melekler o mescidin müdavirlerine gerçekten halis bir niyetle mescidi gidip Allah için namaz kılan zikreden kimselere melekler yardım ediyor. Bunu Buna anlatım. Bunlar hep sahih hadisler. İtiraz ve selamın ağzından dökülmüş hadisler. bir başka hadiste. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, gece karanlıklarında mescitlere yürüyerek giden kimseleri kıyamet günü bir nur ile müjdeledi. Allah bu nurdan almayı nasip etsin kardeşlerim. Evet. Üçüncü konu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 Evet. Bu ilk özel e, ilk ve en önemli ahlakı değerleri ortaya koyanlar kimlerdi? Ensar'da Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onlar her keterinde kitabında öldü. Ve Aleyhisselatü Vesselam sahih sunan kitaplarında geldiği üzere onlar hakkında neler söyledi neler? Onların kıymetine, değerine, ahlakına işaret eden şeyler. Evet. Mesela onlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle kitabında: "Siyrūna ʿalā anfusīhim, ولم كان بهم Onlar, yani insan, hakrızarifet içerisinde olsa, yani bir sıkıntılar olmuş olsa da, kardeşlerini Allah için kardeşlerini, muhacirleri kendi nefislerine tercih eder. Kendilerine yedirmezler, içirmezler, giydirmezler, onlara giydirilirler. Vemen yok <gülüyor> aşu kıyı nefsini ufalay Her kim nefsinin cimrilinden korunursa, onlar o kimseler, kurtuluş eden kimselerdir. Onların tek emirleri. Bugün de bize muhacirler geldi. Allah Azze ve Celle biliyor ki onların içerisinde gerçekten muhacir var.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 Vakıpsınız, biliyorsunuz. İşte budur İslam kardeşliği. Elindekini paylaşmaktır. Ne ihtiyacın varken eğer akru zaruret içerisinde evini, eşini, yurdunu, annesini, babasını, çölün çocuğunu terk etmişse, ona vermek işte budur. Yerganlıktır. Bu tercihtir işte. Kur'an'ın övdüğü bu özellik. Ensar gibi olamayın. Ama onları örnek almamız gerekiyor. Bundan için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir hadiste kıyamet günü şöyle derdi. İnallaha yekulu taala. İnallaha taala yekulu yevme'l kıyame. Eyne'l mutahabbun bi celali? Benim celalim için, yüceliğim, büyüklüğüm için birbirlerini sevenler nerededir? Kıyamet günü böyle nidai Ondan sonra el yevme udilluhum tiyulli. Yevme la zalla illa zullis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 Vallahi çok muhtaciz Ondan dolayı insanlar birbirlerine küs, birbirlerine güvenmiyorlar. Birbirlerine para vermiyorlar. Veremiyorlar. Birbirlerinin ihtiyacını göremiyorlar. Herkes kurumlara gidiyor. Saiz mescidelerine gidiyor. Haram yollara başvuruyor. Ondan sonra tekrar dönüyorlar. Onun tetahatını almaya gelmiyor. <gülüyor> Halimiz bu. Allah bizi düzelsin, islah etsin. Ama buna rağmen elhamdülillah. Allah'ın sevdiği kimseler var. Allah'ın koruduğu kimseler var. Rabbim bizi de onlardan eylesin serdeşmeyin. Bir hadisi daha bu konuyla ilgili hadisi vermek istiyorum. Önemli bir hadis. Diyor ki Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh islam insanların İnsanların Allah'a en sevgili olanı, en çok onlara faydalı olanı. Amellerin Allah'a en Allah ve celle'ye en sevgili olanı ise, Müslüman bir kimseye sevinç vermendi. Ona böyle surur vermemdi, sevinç vermemdi. Ondan bir sesliliği, yahut da ondan bir üzüntüyü idermen. Yahut da onun bir borcunu üdemem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 Ta ki ihtiyacını tespit edinceye kadar Allah da kıyamet günü onun ayaklarını, ayakların zeval olduğu kaydı günde onun ayaklarını nabit kınar Allah'u Allah'a Muhakkak ki kötü ahlak ameli bozar. Tıpkı, tıpkı sirkenin balı bozduğu gibi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hep fazilet örnekleri, ahlak örnekleri birbirimizi kaynaştıracak kenetleyecek önemli özellikler bunları tutmayı bu nasihat almayı nasip etsin. bunları gerçekleştiren en ve Muhacir adını Allah Azze ve Celle bunların adlarını Allah Azze ve Celle Kur'an'da yazdı ve Resulullah birçok yerde bunları zikretti mesela onlardan biri de لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَاً مِنَا الْاَنْسَارِ Eğer hicret olmasaydı ben ensardan biri olurdum diyor. Yani hicretin fazileti